Change.org Türkiye'de 2021 yılında en çok imzalanan çevre kampanyası oldu. Oluşan kamuoyu baskısı sonucu müsilaj sorununun çözümü için farklı kurumlar tarafından çeşitli adımlar atıldı. Change.org Türkiye kampanyayı imzalayan kişilere gönderdiği e-postada farklı yapılan çalışmaları şu şekilde özetledi. Kampanyada kendisine seslenilen kurumlar arasında yer alan Marmara Belediyeler Birliği, müsilaj sorununu görüşmek için 6 Haziran'da geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Bu toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 maddelik müsilaj eylem planını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok yakında iki yeni atık su arıtma tesisinin hizmete gireceğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilajdan etkilenen balıkçılara desteğin arttırılacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı temizlik çalışmaları hakkında sosyal medyada kampanyayı paylaşanları bilgilendirdi. Change.org Türkiye'deki imza kampanyası yapılan açıklamalar hayata geçirilinceye kadar devam ediyor. Kampanya adresi Change.org Taksim Marmara Denizi Ölüyor adresinde. Kars Sarıkamış'taki orman kesiminin durdurulması isteğiyle bir kampanya başlatıldı. Saim Ucun tarafından Change.org Taksim Sarıkamış adresine başlatılan kampanya metninde denmiş ki 3 yıldan beri Sarıkamış'ta vahşice ağaç kesimi sürüyor. Sarıkamış ormanları Kars ili merkezinin 33 km güneybatısında Sarıkamış ilçesinden başlayarak kuzeyde Şenkaya sırtları ve güneyde Aras vadisi arasında kalan Süpan Dağı çevresindeki ormanları kapsar. Ayrıca Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden de biri Sarıkamış. Doğası ve her yerde bulunmayan çok değerli Sarıçam ormanlarıyla yaban hayvanlarının yaşam alanı. Sarıçam, Sarıkamış uzun süre kış mevsiminin ardından eriyen karlar Ve baharda yağan yağmurlar da sudak alanlarında oluşmasını sağlar. Doğa, çevre ve turizm, erozyon ve orman varlığının korunması için buna dur denilmesi gerekiyor kesime. Gelecekte Sarıkamış'ın çölleşme ile karşı karşıya kalması muhtemel. Tüm Sarıkamış halkının bu katliama şimdiden dur demesi ve Sarıkamış'a sahip çıkması gerekiyor denmiş kampanya Change.org Taksim Sarıkamış adresinde. Denizel kirlenme sorunu sadece Marmara'da değil Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde herhangi bir arıtma yapılmadan kanalizasyonun denize boşaltıldığını söyleyen ve acil önlem alınmasını talep eden bir kampanya başlatıldı. Change.org Taksim Ayvalık için geç kalma adresindeki kampanyada yaşanabilecek sorunlara Marmara Denizi müsilajına örnek gösteren kampanyayı başlatan Sinan Döler, Ayvalık'ta iç koyu olarak bilinen ve taze su girişinin çok az olduğu Denize kanalizasyonun herhangi bir arıtma yapılmadan boşaltılması ve buna devam edilmesi çok büyük sorunlara yol açıyor, diyor ve ekliyor. Bunun en güncel örneği Marmara Denizi'nin güncel hali. Burada önemli olan şu, kirliliğe neden olan sanayi tesisi, atık su arıtma tesisi, sayı ve kalitesinin arttırılması. Yetkililer acil eylem planı hazırladıklarını söylüyor. Ama Ayvalık için iş işten geçmeden ve acil eylem planına gerek kalmadan şimdiden mevcut arıtma çalıştırılırsa, İlave gerekenler yapılsa ve son olarak İçkoy'dan Sarımsaklı Plajına doğru da bir kanal açılarak artan su hareketiyle İçkoy bir zamanlar nüfusun ve teknelerin az olduğu günlerindeki anılarda kalan nefis haline keşke dönebilse kampanyadaki hayalimi ve iyi temennilerimi paylaşıyorsanız sizin de bu yazıyı imzalamanızı öneririm diyor Sinan Döler. Son olarak Marmara Denizi'nde etkili olan Ve balıkçıları zor durumda bırakan Deniz Salyası'nın Ayvalık'ta da görüldüğü bilgisini paylaşıyor. Kampanya Change.org Taksim Ayvalık için geç kalma adresinde. Karaman ilinin Taşkale Köyü'ne yapılması planlanan Mermer Ocağı'na karşı bir kampanya başlatıldı. Mehmet Yaşar tarafından başlatılan ve Change.org Taksim Taşkale adresinde yer alan kampanyada şöyle denmiş. Karavan ilimizin Taşkale ilçesi, sahip olduğu tarihi geçmişi, pınarları, dereleri, barajı ile özel bir yerleşim yeri ve her yıl turist çekiyor. Böylesi bir yer olduğu bilinmesine rağmen Taşkale bugün mermer ocakları tarafından meraları yok ediliyor, ağaçları kesiliyor, ardıç ormanları tahrip ediliyor. Bir taraftan ruhsat verilen mermer ocaklarının sayısı da her geçen gün artıyor. Bizler Taşkele'liler olarak köyümüzü güzelleştirmek, İçin çabalarken para kazanmak uğruna tarihe ve doğal güzelliklere zarar verilmesinin bir izahı yok. Hiçbir gerekçe tarihi alanları tabi güzellikleri yok etmeye gerekçe olamaz denmiş ve taş ocaklarının, mermer işletmelerinin, ruhsatlarının iptal edilmesi talep ediliyor Change.org Taksim Taşkale adresindeki kampanyada. Ben Uygar Öz Change.org özel haber programımızı derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar.